İnsanın yaratılışı ve Mekki. Bütün güçleri elinde bulunduran, gördüğümüz dünyada ve göremediğimiz göklerde dilediğini yapabilen yüce yaratıcı, yani Allahu Teala biz insanları yaratmadan önce dünyayı, diğer gezegenleri ve gökleri de içerisine alan kainatı yaratmıştır. Yani yoktan var etmiştir. Kur'an bu olayı şöyle anlatıyor. Şüphesiz ki gökleri ve yeri altı günde yarattıktan sonra arş üzerine kurulan, geceyi durmadan onu kovalayan, gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Rabbimiz Allah'tır. Allah'ın Allah'ın yaratmış olduğu her şey onun emriyle hareket ediyordu. Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeylerle toprağın altında olanlar hep onundu. Güneş onun emriyle dönüyor ve ışık saçıyor. Bulutlardan onun emriyle yağmur yağıyor. Bütün evren onun emriyle hareket ediyordu. Şüphesiz yerin ve göklerin yaratılışında, geceyle gündüzün arka arkaya gelişinde, insanlara yarar veren şeyleri denizde yüzüp akan gemilerde, Allah'ın gökten indirip ölümünden sonra yeri dirilttiği yağmurda, yerin üzerinde yürüyen canlıları yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında emre boyun eğmiş bulutların evrilip çevrilmesinde düşünen bir topluluk için Allah'ın varlığına işaret eden deliller vardır. Yüce Allah, kendi emriyle hareket eden bu yaratıklar arasından bir tanesini seçip Diğerlerinden üstün kılmak istedi Ve onlara şöyle buyurdu Ey yaratıklarım Aranızdan birini seçmek istiyorum Sizler şimdi yaptıklarınızdan sorumlu değilsiniz Fakat aranızdan seçeceğimi Yaratıkların en üstünü yapacağımdan Onun sorumluluğu olacak Ve her yaptığından bana hesap verecek Yaratıkların hiçbirisi böyle bir sorumluluğun altına girmek istemediklerinden çekindiler ve bu ağır yükü yüklenmediler. Allah şöyle buyuruyor. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Allah Teala... Daha sonra yarattığı insana aynı teklifi yapınca o böyle kutsal bir görevi memnuniyetle kabul etti. Ve insanların yapacakları kanunlara değil Allah'ın kanunlarına uyacağına söz verdi. Ve bu ilk insan bütün insanların atası olan Hazreti Adem aleyhisselamdı. Allah Teala... İnsana o kadar büyük bir değer verdi ki cennette bulunan bütün meleklere ona secde etmelerini emretti. Gerçekten de bütün melekler ilk insan olan Adem'e secde ettiler. Şeytansa Adem'i hor gördü. Kibirlenerek Allah'ın bu emrine isyan etti ve Adem'e secde etmedi. Kafir oldu çünkü şeytan... İnsan düşmanıydı. Allah insanı çok seviyordu. Bu sevgisinden dolayı da onu yaratıkların en şereflisi yaparak iyiliği kötülükten ayırması için ona akıl verdi. Bundan sonra da cennetteki bütün yiyecekleri Adem'in ve onun hanımı olan Havva annemizin emrine verdi. İstediğinizden, dilediğinizden yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın buyurdu. Bu yasaklamasıyla Allah Adem ve eşi Havva'yı imtihan ediyordu. Çünkü bütün insanlar gibi Adem ve Havva da ruhlar aleminde Allah'ı Rab olarak tanıyacaklarını kabul etmişlerdi. Fakat her türlü fitne ve kötülüğün başı olan şeytan, bazı vadilerde bulunarak onları kandırdı. Halbuki Allah Teala, şeytanın insan düşmanı olduğunu kendilerine haber vermişti. Şeytan onlara yasaklanan bu ağaçtan yedikleri takdirde, ebedileşeceklerini ve hiçbir zaman ölmeyeceklerini Allah adına yemin ederek söyledi. Onlar da ona kanarak, yasaklanan ağaçtan yediler. Bunun üzerine Allahu Teala bu günahlarından dolayı onları cezalandırarak dünyanın en kurak, verimsiz ve kayalık bölgelerinden olan Mekke dağlarına attı. Buralarda kaybolan Adem ve hanımı Havva Allah'a isyan ettiklerine pişman oldular. Yıllarca gözyaşı dökerek affedilmelerini istediler. Nihayet Mekke yakınında bulunan Arafat Dağı'nda birbirlerini tanıyıp tekrar buluştular. Onun içindir ki bu da tanışma anlamına gelen Arafat denilmektedir. Buluştuktan sonra da Allah'a şöyle yalvardılar. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Daha sonra Mekke Vadisi'ne yerleşen Adem ile Havva, Allah'a kulluk etmek için adı Kabe olan mabedi yaptılar. Yeryüzünde yapılan ilk yapı budur ki bu yapıya Allah'ın evi anlamına gelen Beytullah da denilmektedir. Cennetten kovulan Hazreti Adem ve Hazreti Hava annemiz Allah'ımızın emriyle tekrar buluştular. Çünkü Rabbimiz insan neslinin çoğalmasını arzu ediyordu. Böylece Adem Aleyhisselam ve Hava annemizden insan nesli çoğalmaya başlayıp oradan dünyanın diğer bölgelerine yayıldılar. Dolayısıyla birilerinin iddia ettikleri gibi İnsan nesli maymundan değil, Adem ve Havadan çoğalmıştır. Fakat bir müddet sonra, bu insanlar, yaratıcıları olan Allah'ın kanunlarını unutup, heykeller şeklinde yaptıkları putlara tapar oldular. Kur'an bu olayı şöyle anlatıyor. Kafirler, onu bırakıp hiçbir şey yaratmayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, bir kendilerine bile ne zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. Taştan, çamurdan ya da ağaçtan yapmış oldukları bu ilahların yarı insan, yarı hayvan şeklinde heykelleri olduğu gibi sadece hayvan şeklinde olanları da vardı. Bazen de imparatorlar, diktatörler, devlet başkanları kendi heykellerini putlaştırarak insanları kendilerine taptırdılar ve onların şahsiyetlerini ellerinden alarak rejim ve devletlerinin kölesi yaptılar. Bunlardan Firavun, ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Başka bir diktatör, yani insanlara zulmeden devlet başkanı olan Nemrut, ben yaşatır ve öldürürüm dedi. O şöyle sesleniyordu halkına. Bundan böyle benim helal ettiklerimi helal, haram ettiklerimi de haram kabul edeceksiniz. Sizler benim kullarımsınız. Hak yok, kuvvet var. Kuvvetli benim diyorlardı. Allah, İnsanları çok sevdiğinden bu şekilde onu unutup sapıtmalarına rağmen onları tekrar doğru yola davet etmek için bazı insanları görevlendirdi. Ki bunlara Allah'ın elçisi yani peygamber diyoruz. Bu şekilde insanları uyarmakla görevlenen peygamberlerin sayısı 124 bin olup bunların sonuncusu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler şunlardır. Hazreti Adem aleyhisselam, Hazreti İdris aleyhisselam, Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti Hud aleyhisselam, Hazreti Salih aleyhisselam, Hazreti Lut aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti İsmail aleyhisselam, Hazreti İshak aleyhisselam, Hazreti Yakub aleyhisselam, Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Şuayb Aleyhisselam, Hazreti Harun Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Davud Aleyhisselam, Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Hazreti Eyüp Aleyhisselam, Hazreti Zülkifl Aleyhisselam, Hazreti Yunus Aleyhisselam, Hazreti İlyas Aleyhisselam, Hazreti Elyesa Aleyhisselam, Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, Hazreti Yahya Aleyhisselam Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Hz. Adem'den ve Mekke'de yıkılan kabe oğlu oğlu İsmail'le beraber tamir eden peygamber Hati İbrahim'den sonra insanlar yine Allah'ı unutmuşlar, Allah'ın evi olan Kabe'nin içine ve dışına 360 tane put heykeli yerleştirmiş ve onlara çeşitli şekillerde tapınmaya başlamışlardı. Zenginler ve Mekke devletinin ileriye gelen devlet ve hükümet adamları zavallıları eziyor ve onları en ağır işlerde hayvanlar gibi karın tokluğuna çalıştırıyor, dilediklerini öldürüyor veya satıyorlardı. Yine bu zenginler kumar meclislerinde eğleniyor, günümüzde kadın ticareti yapan insanlar gibi onlar da köleleştirdikleri kadınları ellerini bağlayıp eşya gibi pazarda satıyorlardı. Özellikle kadınlar eşya haline getirilerek, Devlet büyüklerinin ve namus fikrinden yoksun olanların bir nevi eğlence malzemesi olarak kullanılıyorlardı. Bu vahşice anlayışlarından dolayı kız çocukları sevilmiyor, aileler için kız sahibi olmak yüz kızartıcı bir olay sayıldığından hiç acımadan onları diri diri toprağa gömüyorlardı. Bu bahşiliklerinden ve Allah'ın kanunlarına karşı olan isyanlarından dolayı cahiliye diye adlandırılan bu dönemde Mekke'de bulunan Kabe bütün Arabistan yarımadası için son derece büyük bir önem kazandığından her taraftan ziyaretçiler Mekke'ye geliyor Allah'ın evi olan Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Kabe'nin bu derece önem kazanmasından hoşlanmayan Yemen kralı İbrehe ...başkenti olan Sana'da bir kilise yaptırarak... ...Arapları bu kiliseye edinmek için Kabe'yi yıkmak üzere... ...fillerden kurulu ordusuyla Mekke üzerine yürüdü. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe... ...bu arada Mekke'nin reisi ve Hz. Peygamber... ...sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi olan... ...Abdülmüttalip'in develerini de gasp eder... ...develerini istemeye giden Abdülmüttalip'e de... ...ben Kabe'yi yıkmaya geliyorum... Sen develerinin derdine düşmüşsün der. Abdülmuttalip de cevaben ''Develerin sahibi benim. Onun için onları istiyorum. Kabe'nin de bir sahibi vardır. Onu o düşünür.'' dedi. Gerçekten de Allah kendi evi olan yani orada kendisine ibadet edilen Kabe'yi korumak için ebehenin fil ordusu üzerine ebabil denen kuşları gönderdi. Kur'an-ı Kerim bu olayı şöyle anlatıyor. Görmedin mi Allah fil sahiplerine ne yaptı? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atardı. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Allah'ın emriyle gelen... Bu kuşların her biri kilden oluşmuş taşları ayaklarıyla taşıyorlardı. Ebabil kuşlarının yükseklerden bu taşları fil ordusunun üzerine bırakmaları üzerine fil ordusu kurt yenmiş ekin yaprakları gibi yerle bir oldu. Bu Allah'ın bir mucizesiydi.